1844, numaralı konu, Ümmü Süleym'in yağının bereketlenmesi, evet, annemin bir koyunu vardı, o koyunun yağından bir dağarcık topladı, dağarcık dolduğu zaman Rubeybe ile onu peygambere gönderdi, Rubeybe yağı götürünce, ey Allah'ın rasulü, bu yağ tulumunu sana Ümmü Süleym gönderdi, dedi, Hazreti Peygamber, yağı boşaltın. Kırbayı iade edin, diye emretti, yağ boşaltıldıktan sonra kırba Rubeybe'ye verildi, o da kırbayı getirdi, Ümmü Süleym evde değildi, geldiğinde baktı ki kırba bir direğe asılı duruyor, içi yağ dolu olduğunu ve damladığını görerek, ey Rubeybe, onu peygambere götürmeni emretmedim mi, deyince, o da, ben emrini yerine getirdim, eğer beni tasdik etmiyorsan, Resulullah'tan sor, dedi, ikisi beraber gitti, Ümmü Süleym, ey Allah'ın Resulü, Rubeybe ile beraber sana yağ gönderdim, dedi, Hazreti Peygamber onu getirdiğini söyleyince, Ümmü Süleym, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, tulum yağla doludur ve damlıyordu bile, dedi, Hazreti Peygamber, ey Ümmü Süleym, bundan hayret mi ediyorsun, Allah Teala, peygamberin yedirdiğin gibi sana yedirmiştir, buyurdu, eve geldim, onu birkaç büyük kaba doldurdum, şöyle şöyle onu sadaka verdim ve bir veya iki ay kadar bize katık olacak kadarını bıraktım.